Biz bugün Kuş atlasının proje koordinatörü, proje yöneticisi Kerem Ali Boyla ile birlikteyiz. Kerem ben bir çırpıda söyledim. Ama aslında çalışma hem çok uzun hem de geçmişten gelen bir çalışma. Çok da güzel bir çalışma. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Sen bize çalışmanın en başından hikayesini bir anlatabilir misiniz? Kaç yılından beri çalışıyorsunuz bu Atlas için? Tamam, bu Atlas çalışması çok önceden beri. Çoğu kuş gözlemcisinin yani tecrübeli çoğu kuş gözlemcisinin kafasında olan e, bir e, hedefti, bir hayaldi. Bunun gerçekleşmesi için olmasa da Türkiye'de kuş gözlem verilerinin toplanması için e, 2003'ten itibaren e, Kuşbank kuruldu. Hı hı. Ve verilerin toplanması internet üzerinden ve tek bir merkezde, e, temelde tek bir merkezde. Tabi her şey aynı yerde değil ama... Tabii. Ee, toplanmaya başladım. Ben 2007'de bu Kuş Banka dahil oldum. Daha doğrusu Kuş Bankın e, biraz daha sahiplenilmesi gereken bir döneminde... gönüllü olarak e, Kuş Bankın ve devam etmesi için e, çalışmaya başladım. Hani gönüllü olarak yaptığım bir işti. Hem kuşlardan anladığım için, hem interneti ve bilgisayarı sevdiğim için, biraz da veri tabanlarından anladığım için. ...harita yapmaktan anladığım için... ...bunu yapıp Kuş Gözemcili'nin... ...geri bildirimde bulunuyordum. Sonra 2012'de... E, ...Atlas'la ilgili olarak... ...birkaç analiz yapmaya başladım. O analizleri yapmamı sağlayan... ...bir arkadaşımdan gelen Atlas karelerinin... ...işte... Hmm. E, coğrafi Bilgi Sistemi... ...formatında... E, ...bir Atlas kareleri dosyası... ...elime ulaştı. Onu kullanarak... ...bir baktım ki Türkiye'de... E, her tarafından veriler geliyor. Yani Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Akdeniz, İzmir, Ankara, İstanbul çevresiyle sınırlı değil olay. Her taraftan veriler geliyor. biz bu atlası niye yapmayalım diye düşünürken 2013'te bir toplantıya davet edildim. Barcelona'ya gittim. masraflarımı karşıladılar. Ve orada Avrupa atlası konuşuluyordu. Hı. Avrupa atlasında da dedim ki yani biz Türkiye'deki kuş gözlemcileri <gülüyor> olarak belli bir kapasiteye geldik. Biz aslında bunu yapabiliriz Dedim ve onları verilerle ikna ettim. Birkaç harita çeşitim, birkaç analiz yaptım. Onlar da de, dediler ki o zaman biz sana destek olalım ve bu işi yapalım dediler. Ben de geri dönünce kuş gözlemcileriyle birkaç toplantı organize ettim. Onlarla oturup konuştuk yapabilir miyiz, yapalım mı diye. Onlar genel hissiyatı ölçmek hı -hı, için. Çünkü hı -hı. hani böyle bir karar mekanizması, bir kuş gözlemci meclisi yok Türkiye'de ama. Evet. Genelde bilenlere tanıştım. Onlar da yapalım hadi girişelim deyince bu işe başladık. Başlayınca bir fon geldi. WWF Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı e, sayesinde bu fonu Türkiye'ye getirmiş olduk. Hı hı. E, orada bir ofis yerimiz oluştu. E, i̇ki kişi projeye tam zamanlı olarak işe başladı. Hı hı. Ve e, 2014'te... Atlas projesi başlamış oldu. İki kişiyle yani dahi, projeye dahil olan ve sanki proje iki bir iki kişi gibi ama aslında dev bir kadro var altta. Bir sürü kuş gözlemcisi. Evet çok kuş, doğru. Kuş gözlemciliği çok en, enteresan bir e, meslek diyeyim ben. E, bundan yaklaşık bir 5-6 sene önce bir arkadaşım kuş gözlemciliği yaparken annesi şey diyordu nereye gidiyorsun işte kuş gözlemciliği yapacağım. O nedir falan diye böyle anne babaya bile anlatılmakta ne yapıldığının anlatılmasının zor olduğu bir meslek. Ama şimdi hem çok fazla var hem de gerçekten çok kıymetli bir şey. Biraz o dev kadrodan da bahset istiyorum yani kuş gözlemcileri Türkiye'de nerelerde ne yapar? Nasıl bir katkı sundular evet. bu atlasa? Evet yani sen meslek olduğunu söyledin. <gülüyor> ben de bunu e, bir hobi için aslında yani bir övgü olarak kabul ediyorum. <gülüyor> Bence Çünkü çok, çok ciddi, ciddi bir, bir şey meslek. Için. Evet yani bu hobi tabii. Herkesin ilgilendiği. Yani kuşlar çok çekici, çekici canlılar. Çok güzel ötüyorlar, güzel renkleri var. Bizim gibi gündüz yaşayan hayvanlar. <gülüyor> e, birbirlerini görerek veya seslerini duyarak birbirlerinin... ...iletişim kuruyorlar. Dolayısıyla... ...insanlarla yolları hep çakışıyor... ...kuşların. Bir de çok çeşitliler. Evet çok çeşitliler. Yani Antarktika'nın... <gülüyor> e, ...en ulaşılmaz... ...yaşanmaz yerinde, eksi kırkta da... penguenler var. Evet. Himalaya'nın... ...en tepesinde dokuz bin, 10 bin metreden... uçan işte Hint kazları var. E, en sıcak çöllerde... ...yaşayan... E, ...bartlaklar var. Yavrularına 30-40 ...kilometreden su taşıyan kuşlar evet. var. Hani her tarafta oldukları için... ...kolay... E, kuş gözlemcileri e, Türkiye'de 1990'lı yılların sonunda ve 2000'li yılların başında e, sayılara e, hızlı artmaya başladı. Bu biraz da sivil toplum kuruluşlarının bir e, doğa koruma gönüllülük e, ordusu o, oluşturmak için e, e, yaptıkları kapasite arttırımı e, çalışmalarının da sonucu oldu. ve birçok arkadaşımız buna çok emek verdi kuş gözlemcileri ve en sonunda Türkiye'de bu iş kendi kendini besleyen ve kendi kendine çoğalan bir hmm. e, döneme e, yani bir seviyeye geldi. Kuş gözlemcilerinin en ilginç yani en insan olduğu şöyle bir canlı bir şey yaşadığı tecrübe ettiği zaman bunu paylaşmak istiyor hani e, ne bileyim genç bir delikanlı arabasıyla 220-240 yaptığında bir de cep telefonuyla kadrajı çekiyor. <gülüyor> i̇şte bak ne yaptım ben falan diyor. Tabii bu çok kötü bir örnek. Kimseye tavsiye etmiyoruz buradan. E, ama kuş gözlemcileri de bir balık kartalı gördü. E, hayvan gölün üzerinden uçarken ben de kanatlarını kapattı. Suya daldı ve balığı yakaladı ve gitti. Hani defalarca balık kartalı gördüm ama bu anı tanık olman Tabii. biraz zor. Evet. E, defalarca suya daldığını da gördüm ama balık Almadan çıktığı evet. çoğunlukta... E, ...oluyordu. Şimdi böyle bir şey yaşayınca... ...o kadar çok anlatacak şey var evet. ki... ...nasıl daldı suyun içinde kayboldu mu... Ne, ...nasıl bir balık çıkardı... ...balık bir kilo iki kilo ne kadar büyüktü... ...lüfer miydi... E, ...kefal miydi... ...sazan mıydı... ...hani bu şamata paylaşmaya değer oluyor. Evet, evet. Şimdi bu kadar uzun hikaye gibi... ...anlattım... ...en sonunda senin meslek olarak tanımladığın <gülüyor> ...biraz böyle... Ee, gerçekten sıradışı bir hobiye dönüşüyor kuş gözlemcileri. Hı hı. Çünkü gözlemciler, gözlemin sonunda gördüğü bütün kuşları, hatta nasıl gözlem yaptığına dair ayrıntılar dahil... hepsinin cep telefonu veya bilgisayar üzerinden kuş banka yüklüyor. Hı hı. Ve şu anda kuş bankta bir milyon üzerinde satır var. Bu oh. Türkiye'nin erişilebilen, çok kolay kullanılabilen en büyük biyoçeşitlilik veri tabanı ve tamamen gönüllülerden gelen verilerle oluşmuş. Onun için kuş gözlemcilerinin bu veri paylaşma, gözlem paylaşma alışkanlıkları müthiş bir alışkanlık. Hı hı. Bu da kuş gözlemini vatandaş bilimi seviyesine çıkartıyor. Yani e, hobi olarak yapılan bir uğraşın e, sonucunda bilimsel analizlere e, doğru giden böyle bir bilimsel çalışmanın e, tohumları atılmış evet, oluyor. Hobi ama çok da profesyonel aslında. Çok profesyonel bir taraftan çünkü gerçekten bilgi gerekiyor, tecrübe gerekiyor. Bir yılda insan yavaş yavaş pişmeye Hı -hı. başlıyor. Bir usta çırak ilişkisi gerekiyor. Fakat kaptıran insanlar gidiyorlar yani. Bugün bir arkadaşımla beraber maska parkındaydık sabah. Sekiz kişiydik. Bu kişinin arasından biri daha önce hiç gökteğan görmemişti hmm. doma Bahçesi'deki camiye gittik oradaki külahta bir gökdoğan oturuyor bazen <gülüyor> bugün onu gördük çok heyecanlandım. Çok, evet, evet. çok çok başka bir deneyim ee, Peki tüm Türkiye tüm Türkiye'yi gezdi kuş gözlemciler ve bu atlas için verileri sizinle paylaştılar Aslında tuttuğumuz şey elimizde tuttuğumuz şey aynı zamanda Türkiye'nin envanteri. Çok hem doğru. gelecek hem de geçmişle kıyas yapabilmek için çok sağlam bir envanter. Evet, çok güzel. Ee, yani sanırım. biz onun içerisinde neler neler bulacağız, biraz onu anlat bize. Yani bu bir envanter, niye bir envanter? Türkiye'de ne var ne yok, nerede ne var ne yok bunu tespit ettik. Bu nerede sorusu, zor bir soru. Hı hı. Çünkü bu çok e, e, bazılarına göre il, bazılarına göre bir orman, bazılarına göre bir sulak alan herkesin kendi kafasında bir lokasyon tanımı var. Bu Atlas'ta ise bunun çok ötesinde bir lokasyon tanımı kullandık. Coğrafi lokasyonlar. Türkiye'yi e, karelere böldük. Böyle bir, bir tepsi baklavayı <gülüyor> e, bıçaklarla baklava dilimlerine bölmek gibi bir şey. Kare kare. Bütün Türkiye'yi 375 kareye böldük. Ve bu kareleri aslında biz bölmedik. Avrupa sistemleri, Avrupa'daki hmm. Atlas e, Birliği bunun uzun bir ismi var Yani Atlas ile bir birlik var Bütün ülke yerlerinden oluşuyor Onlar bölmüşlerdi Biz de onlarla uyumlu olmak için aynı sistemi ve aynı kareleri kullandık hmm. Böylece sadece geçmiş ve gelecek değil Aynı zamanda sınır ötesi çalışmalarda evet. da aynı kareler var Hepsi birbirine cuk oturuyor Yani sur, e, kusursuz bir şekilde Avrupa Atlası da hazırlanabiliyor evet, bu evet. haritalarla Böyle olunca Türkiye'deki bu karelerin hangisinde en temelde Atlas şunu söylüyor Onu anlatayım ee, bilmem ne koşu. işte Türkiye'de yürüyen 315 çeşit koşu var. Örnek veriyorum. Maskeli ötleyen. Maskeli ötleyen hangi karelerde yürüyor? Her bir karenin de ismi var. Kod işte, 35 Hı -hı. TFC bilmem ne diye. Hangi karelerde var? Bakıyoruz haritayı açıyoruz. İşte maskeli ötleyen atıyorum. 125 tane karede var. Yani şu anda bizim yaptığımız Atlas çalışması bu. Her bir 315 türün her birinin bu 375 karenin hangilerinde olduğuyla ilgili Büyük bir veri seti bu hı hı. En temelde Peki şimdi Bu Atlas tamamlandı Ama mesela bundan e, Proje devam edecek mi Ve mesela bundan bir 5 sene sonra Ya da 3 sene sonra ya da ne kadar zaman aralıklarla Bu kuşlar tekrar gözlemle, gözlemlenip Bu veriler yenilenecek Ve bir karşılaştırma Bir kıyas yapılacak Yani böyle bir fikir var mı Var ee, yani somut bir şey yok ortada hı hı. Ee, Ama bu da normal çünkü şimdi doğa korumada ve diğer herhalde sosyal konularda da aynıdır. Bu proje mentalitesi biraz farklıdır. Bir fon gelir, bir imkan evet. gelir, bir proje yapılır. Dört, beş yıl sonra proje biter ve başka şeylerle uğraşmaya başlar evet. o insanlar. E şimdi biz de öyleyiz. Yani bu işi bitirdik, kapadık, yayınladık. Fakat genel olarak on yılda bir artık hız arttı. On yılda bir doğal yaşamın durumu ciddi farklılıklar geçiriyor. Evet. Yani göllerin durumu, kıyılar, deniz, biyolojik veya abiyolojik yani canlı veya cansız özellikleri değişiyor. Onun için bunu 10 yılda bir tekrarlamak herhalde çok faydalı olur. Hı hı. Şimdi bizim yaptığımız çalışma 2014-2018 arasında olsa da Aslen 2000 yılından itibaren bütün verileri topladık hatta şöyle diyeyim toplamak zorunda kaldık her şeye rağmen kapasitemiz yeterli değil ve son 4-5 yılda topladığımız veriler yetmedi bize bütün kareleri tamamlamak için onun için bir 15-18 yıllık bir dönemde ne varsa topladık. Ee, ama biz bunu 2010-2020 arasındaki Türkiye'deki doğal e, hayatın durumu gibi söyleyebiliriz. Herhalde 2021'den 2025'e kadar gene böyle 5 evet. yıllık bir çalışma yaparsak e, büyük farklılıklar olmayacağını umuyorum. Ama en azından elimizde güzel gidişatla ilgili çok büyük ipuçları verebilecek ikinci bir veri setini oluştururuz. Evet. Sonra da karşılaştırırız bakalım ne olmuş diye. <gülüyor> Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ardından tekrar beraberiz. <gülüyor> I'm 94.9 Açık Radyo'da tohumdan da ekolojik yaşam programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin üreyen kuş Atlas'ını konuşuyoruz. Kerem Haliboy ile. Ee, şimdi Atlas'la birlikte aslında şeyi de öğrenmiş oluyor muyuz? Türkiye'de artık üremeyen nesli Türkiye'de bitmiş kuşlar. Bitmek üzere olan <gülüyor> tehlikedeki kuşlar. Evet. Mesela onlar hangileri? Ben çok merak ediyorum. Evet yani şu anda yaşadığımız dönemde e, yok oluşlar ön planda. E, bu atlas çalışmasında da daha önce Türkiye'de yuvalayan ama artık yuvalamayan, e, yuvalayan nüfuslarının yok olduğu bilinen üç tane türü var. Bir tanesi telli turna, evet. diğeri yaz ördeği, e, diğeri de kadife, kadife ördek. ördek. Telli turna, türkülere konu olmuş Türkiye'nin. En güzel ya küçük, kuşlarından biridir yani. Evet, yani küçük bir açıklama yapalım. Ee, yaygın olan Turna'nın adı Turna. Biz ona evet. Turna diyoruz. Hani adi bir Turna ya da bayağı Turna da denebilir ama onlar sadece Turna diyoruz. Hı. Belki de o tür türkülerdeki telli Turna hı, e, hı. bizim Turna'ya da evet. denmiş olabilir. De, biyolojik olarak iki tür Turna Türkiye'de düzenli olarak görülüyor. Bu telli Turna daha... Ufak tefek ve biraz daha bozkır türü. Sulak alan değil de daha kuru hı hı, alanları seven hı. bir tür. Ee, dağılım merkezi Orta Asya'da. Ve kışlama alanlarına iki damardan gidiyorlar. Bir kısmı Sudan bölgesine gidiyor. Diğer kısmı da Hindistan'a gidiyor. Şimdi e, bu terli turna e, şaşırtıcı e, bir gerçek. Doğu Anadolu'nun yüksek platolarında. Daha doğrusu Muş Ovası'nda ve birkaç daha sulak alanın kenarında yuvalıyordu eskiden. Dört beş tane alandan biliniyordu. Hani bahsettiğim yerler hep Erzurum, Ardahan, Kars, Van o civarlar. Ee, en son e, Bulanık, yani Muş'un Bulanık ilçesinde Murat Nehri boyunda hmm. yuvaladığını biliyorduk. Hmm. Daha sonra oradaki yuvalayan e, gruplar kayboldu. Bu atlas çalışmasında da son on yıldır daha yeni hiçbir verinin gelmediğini evet. ...doğruladık... E, ...terli turna'nın Türkiye'de üreyen... ...nüfusu ortadan kalktı. kalktı. Şimdi şöyle bir durum var kuşlarda... ...mesela bir ala geyik... ...bir ülkede tükendiği zaman... ...nesli tüken denebilir. Çünkü onun... Gene paraşütle im ihtimali yok. <gülüyor> evet. Yani hayvan yok oluyor evet. memeli. Evet. Yani belki dışarıdan yürüyerek gelebilir. Hani Leopar'ı da olduğu <gülüyor> gibi <gülüyor> arada sırada Türkiye'ye bir iki tane giriyor herhalde. Evet. Ee, kuşlar ama düzenli uçmaya devam evet. ediyorlar <gülüyor> ve hala göç yolu üzerindeyiz. Dolayısıyla terli, tur, terli turuna görmeye de devam ediyoruz. Evet. Ama bir biyolojik değeri kaybettik. Bu üreme alanının niye önemli? Onu söyleyeyim. Çünkü üreme alanında hayvan e, en üst seviyede seçici davranıyor. Hmm. Ee, üremek, çoğalmak, aile kurmak çok özel ve çok ciddi bir karar kuşlar içinde, insanlar içinde. Evet. Ee, ancak güvendiği bir alanda, e, çok iyi bildiği ve besin açısından zengin bir alanda kuş kalıp ve ekolojisine de uygun olduğu alanda kuş kalıp orada yuvalıyor. Artık terli bunu yapmıyor çünkü biz onun üreme alanını alıyoruz. E, ...değiştirdik ve artık onun için kullanılamaz. Evet, bozduk. Yeterli olmayacak seviyeye kadar düşürdük. Evet. Bunun telafi etmenin yöntemi eski haline mümkün olduğu kadar geri getirmek... ...ya da onun ihtiyaçlarını tespit edip ona karşı bir önlem almak. Ama insan elinin artık değmesi gerek. <gülüyor> evet. Diğer türlerde de aynı şey var. Yaz ördeğinden <gülüyor> de kısaca bahsedeyim. Ee, en son İzmir, e pardon Mersin Göksüz Ertası'nda e, yuvalıyordu. Taş ucu, Silifke'nin hemen yanında... E, Göksüz Haltası'nda oluyor Alan Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Ramsar alanı. Yaz ördeği koruma altında. 1996'da e, 30-40 çift vardı. 2009'da 3 ila 6 çift kalmıştı. Ve en son 2013'te görüldü ve artık üremiyor. Bir ipucu, bir, e, daha doğrusu bir yeni bir haber geldi. Hala geçen yıl üremiş olabileceğiyle ilgili. Evet gidiyor geliyor ve bir daha üreme denemelerinde Olabilir hmm. ama daha kesin elimizde bir şey hmm. yok. Hmm. Evet. E, fakat onun yaşadığı sorun orada hala devam ediyor. Ak Göl isimli bir sulak alanın kenarında e, yuvalıyordu. Yuvalama alanları e, Ak olan Ak biraz çekildi. Çünkü orada çaydik tarımı vardı hmm. eskiden. Şimdi çileye geçildi. Evet. Çileye geçince taban suyu aşağı çekildi. Ak Gölün kenarındaki marjinal küçük e, göletlerde kurudu. Kuruduğu için oraya çakal daha rahat girebiliyor. Doğal hmm. predatörü ve çakal daha hızlı evet, etkili oluyor. Evet. Ve bazı köylüler de o bölgede inek otlatıyorlar. İnekler de sulakalarına girip bu hayvanların yuvalarını bozuyorlar. Evet. Şu anda bütün koruma önlemlerine rağmen o ineklerle ilgili bir işlem kolayca yapılamıyor maalesef. Evet. Benim aldığım <gülüyor> haber bu belki de doğru değildir. Hani başka birisi daha iyi bir haber Çok alabilir. Üzücü. Ama gidişatla ilgili bir fikir verebilir. Niye bu kuşlar yok oluyor? Peki çok kısa bir zamanımız kaldı ama Hı -hı. Atlas yani proje boyunca böyle çok enteresan deneyimleriniz oldu mu sizi şaşırtan hayrete düşüren? Bizi şaşırtan şeyler genellikle daha önceki bilgilerimizde çelişen yeni Hı -hı. bilgilerin çıkmasıydı. Bir tanesi Damukalli'di isimli takdidi seven bir kuş. Kuşun eski şehirde yuvalaması. Hı -hı. Bunu proje ...de beraber çalıştığım lider sınavı buldu. Ee, çok kuzey bir bölge. Aslında kuş Torosların eteklerinde... ...ve biraz Güneydoğu Anadolu'da... ...yuvalayan bir tür. Fakat bir şekilde Eskişehir'e kadar yukarı çıkmış. Hı -hı. Öyle evet, ilginç şeyler... Enterimsel. ...bizim için ilginç. Niye böyle acaba? Evet, Orası kurmaya evet. mı başladı? İklim mi <gülüyor> değişiyor falan gibi. Evet. Ya da vardı biz bunu hiç bilmiyor muyduk? Belki Niye de. o vadilerde, o patikalarda yürümedik gibi? Biraz kendimizi biraz... yani. Şaşırtan bilgiler ve evet. tembel miydik acaba sorusunu yöneltiyor <gülüyor> yani bizi. Peki kuş atlasına nasıl sahip oluruz? Yani Nasıl alırız? Onu, Onu da bir söyleyelim. Ya yani Çok kolay bir yöntemi var. İnternet üzerinde WWF Türk Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın sitesinde bilgi bankası veya raporlar isimli bir sekme var. Oradan raporun tamamını pdf olarak <gülüyor> indirebilirsiniz. E, raporda kullanılan e, Atlas karelerini KMZ olarak indirip hı hı. Google Earth'de açabilirsiniz. Ve rapor oluşturan bütün verilerin veri setini de Excel olarak yine indirebilirsiniz. Bunu biraz tabii araştırmacılara evet. ve meraklara yönelik olarak. Ama PDF'si orada var. Eğer e, vaktiniz olursa ve bir Doğal Ayet Koruma Vakfı'nın İstanbul ve Ankara ofislerine uğrarsanız... ...oradan da ücretsiz olarak... ...raporu temin edebilirsiniz. Rapor ince bir çalışma... ...yaklaşık bir 86 sayfa. Hı hı. Ondan sonra çok ağır bir şey de değil, değil. yani... ...anı da söyleyeyim. Evet. <gülüyor> Kerem çok teşekkür ederim... ...programıma konuk olduğun <gülüyor> için. Seninle <gülüyor> çok konuşuruz ama süre bitti maalesef. Evet. Ee, tekrar e, emeğinize sağlık. Çok güzel bir... E, çalışma olmuş. Ben de teşekkür ederim bizi konuk ettiğiniz için. Estağfurullah rica ederim. Tohumda NASA'da Ekolojik Yaşam programında bugün Türkiye üreyen kuş Keremali Kerem Ali Boy ile konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Tohumdan NASA'da Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.